Alhamdulillah, min al rajim. Rabbil ala Rasulina alihi dat Boze deler, echel bidaq i wel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel Dinden echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel echwel sevmezler. echwel echwel echwel Onlarla arkadaşlık etmezler. echwel echwel echwel echwel echwel onlarla oturmazlar. Ve la yucadelunahum fid-din hususunda onlarla mücadele etmezler. Ve la yunazirunahum onlarla münazarada bulunmazlar. Ve yarawne görürler. Savna azanihim kulaklarını korumayı an sema'i ebatilihim onların batıllarını işitmekten kulaklarını koruma gerektiğine inanırlar. Korumak gerektiğine inanırlar. Sahne biliyorsunuz korumak. Sahne yasun savlen korumak demek. Bashkane guruwer Wabayana haari him Washari him. Wel onnaden, halleerne bayonet me. Wel onnaden, shedlerne in Sandra bayonet meide, gerekly guruwer. Wat aadir al um met hum. Bunar hebsie er on en nefulu. al um met him in hum. Wel um metti onnorden, Sakander maida, ainozamanda, gerekly guruwer. hum. in Sandra onnorden nefet et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 illa kana lahu min ummatihi Mutlaka onun için ümmetinden vardır havariyuna ve ashabu havariler yardımcılar ve ashabun ve ashabı vardır yani benden önceki milletlerde gönderilmemiş hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka onun ümmetinden ona yardımcılar ve havariler vardır yehuduna bi sunnatihi onun sünnetini alırlar ve yaqtaduna bi emrihi ve onun emrine uyarlar bu birinci hüküm Famma innaha sonra taklufu min ba'dihim khulufu onlardan sonra başka bir nesil gelir. Ya kuluna ma la yefalun. Yapmadıklarını söylerler. Ve <yaculowne> yefaluna ma la yu'marun. Ve kendilerine emrolunmayan şeyleri yapmaya başlarlar. Fe men cahahadahu kim onlarla eliyle mücadele ederse cihat ederse fe hu mu'minun. Mümindir. Ve <yaculowne> men <ma la yu'marun> Kim onlarla, diliyle mücadele ederse, mümindir. ومن جاهدهم بقلبه Kim onlarla, kalbiyle mücadele ederse, o da mümindir. وليس وراء ذلك من الإيمان حبت حردلين Bunun arkasında hardal tanesi kadar bir iman da yoktur. Yani diliyle mücadele etmez, eliyle mücadele etmez, kalbiyle onlara karşı buğz etmezse, demek ki o insanda iman yok demektir. Tamam? En wat zal de Allahu alayhi wa sallam, zal de alayhi wa sallam dediki, yina. Sayakunu fi akhiri ummati benim immettimus sonk samaranda olajah, unasun in samar olajah. U hadithunakum, Siza bishailar anna tajakhtar, tajdis ze maalam tesmau antum, wala abaokum. Sizim babala ranzani sbir shaykin dadu madre shailari, Siza anna tajakhtar bunna.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 Ee, bizim şunu bilmemiz lazım temel olarak da. Bunu bilmezsek bidat konusunu anlamamız veya bidat konusuna karşı ehli sünnetin itikadını anlamamız mümkün değil. Bir, hangi peygamber olursa olsun Allah azze ve celle yeryüzüne bir peygamber gönderdikten sonra mutlaka insanlar onunla, onun akabinde iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısım, o peygamberin sünnetine sahip çıkan ve yol o yol üzerine devam edenler, ikinci kısım o peygamberin sünnetini din adına ifsad edenler. Yani din adına peygamber vesselamdan kalan şeyi ifsad edenler. Bununla ilgili o kadar fazla delil var ki, bu delilleri iki başlık altında ele alabiliriz. Değil mi? Birincisi, bütün insanlıkla alakalı olan deliller. İkincisi, hususen bizim ümmetimizle alakalı olan deliller. Doğru mu? Mesela dün pazar dersinde de, Davet fıkrını anlatırken bir ayet-i kerimeye değindik ya. Bakara Suresi'nde. Kaçtı ayet? Bakara Suresi 213 müydü ayet? Sanki öyle hatırlıyorum ama Allahu alem. Allahu Teala ne diyordu ayet-i kerimede? "Kâne'n-nâsu ummeten vâhideten, feb'atallâhu'n-nebiyyîne mubşirîne ve munzirîne." İnsanlar tek bir ümmet idi. Allahu Teala müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi. Dedik bu ayeti İbn Abbas nasıl tefsir etmişti? Nuh Aleyhisselam ile Adem aleyhisselam arasında on nesil vardı, on asır vardı ve bu on asırın hepsi tevhid üzereydi. Fakat daha sonra insanlardan birileri tevhidi bozdular. Peki biz tevhidi nasıl bozduklarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Yine aynı İbn Abbas bize kimden anlatıyor. İmam Bukhari İbn Abbas'tan anlatıyor. İlk defa kim bozdu? Nuh aleyhisselamın öncesinde Nuh aleyhisselamın kavmi ilk defa o on asırdır devam ede genen tevhidi bozdular. Nasıl bozdular? peki? soru burada çok önemli olan konu dinden sıyrılmak, dini terk etmek, dini inkar etmek olarak değil de din adına bozdular. Doğru mu? Şimdi burası çok önemli. Hani bidat konusunu biz ele aldığımız zaman özellikle hani böyle dini terk eden, din yoktur diyen adamlar değil de daha ziyade din adına dini ifsad edenler, bizim dilimizle konuşan, bizim okuduğumuz ayetleri okuyan, bizim okuduğumuz hadisleri okuyan ve dini ifsad eden. İlk yeryüzündeki bozulma gerçekleşirken buraya dikkat edin. Ne adına bozuldu, din adına bozuldu. Salih insanların resimlerini yapalım, onların heykellerini yapalım ve onlar bize Allah'ı hatırlasınlar. Bu din adına ortaya çıkmış bir yenilik değil midir? Onlardan sonra ilim ortadan kalktığında, cehalet yayıldığında ve onların çocukları bu putlara ibadet etmeye başladığında ne diye ibadet ettiler? Allah'ı inkar edelim, dini reddedelim diye mi? Yoksa bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimizdir. We bunlar, Allah'ın yanında bize in de ve bizi Allah'a yaklaştıracaklar we de Jekel. Hij zei Allah laatst de Jekel. Hij zei Allah laatst de Jekel. Hij zei Allah laatst peygamber de ki. Ya onun bir yoluna yapışan de vardır. Bir de ondan sonra zei Allah laatst de Jekel. Hij zei Allah laatst de Jekel. Hij zei Allah laatst de Yukmarun emredilmedikleri şeyleri yapmaya başlarlar. Mesela bunun başka bir tane delili nedir kardeşler? İnsanlıkla alakalı olarak da İsa Aleyhisselam'dan sonra gelenler için de Allah Azze aynısını söyledi. Öyle değil mi? Ne dedi Allah Azze ve Celle? Fakale min baghiim kalfun abagul salate ve tabagul Onlardan sonra bir şey geldi, bir topluluk geldi. Onlar namazı zayi ettiler ve şehvetlere tabi oldular dedi. Allah Azze Haak je diyelim ki name, die je leert, dat van hun in de Bijbel niet is. Allah zegt bij de reden dat we, terwijl we dit doen, ook allemaal een tegenstander hebben. Dus, de engelen en de jinnen, die naar elkaar toe gaan, zullen het niet eens vinden. Dus, het is niet de dat de de dat de de Yani peygamberlerden sonra peygambere düşmanlık eden, peygamberlerin düşmanı olan ister cinli şeytanlar olsun, onların insana vahiy etmesiyle, ister cinli insi şeytanlar olsun, birileri peygamber aleyhissalatu vesselam'ın dinini sürekli ne yapıyorlar? Sürekli ifsat ediyorlar. Peki aynısı bu insanlık için zikrettiğimiz, buu men zikrettiğimiz şey bizim ümmetimiz için geçerli midir? Burası da çok önemli. Doğru mu? Bizim ümmetimiz için de aynısı geçerlidir. Delil buna delil söyleyecek olan var mı? İki delil en kuvvetli delil hangisidir? En kuvvetli delil bu konuda. Şimdi bir delili kuvvetlendiren şey nedir kardeşler? Bir delili harici unsurlar kuvvetlendirir. Doğru mu? Mesela birincisi o delilin mütevâtir olarak ümmet arasında rivayet edilmesi. Bu delile kuvvet katar. Doğru mu? Beraberinde mesela zikredilen, metin olarak zikredilen delil eğer beraberinde vakada da yaşanmışsa yani vaka olarak bir hadise olmuşsa bu delile ayrıca kuvvet katar. Onun için bu konuda en kuvvetli delil reddet hadisesidir. Bu konuda en kuvvetli delil reddet hadisesidir. Niye? Çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vefatından hemen sonra insanlar yalancı peygamberlere tabi olmak eee hasabıyla dinden ihridat etti. Bu da bir bidat değil midir? Yani mesela dinin asli kuralı nedir? Peygamberden sonra başka bir peygamber yoktur. Biri çıktığında İslam'da peygamberden sonra başkasına da peygamberlik verilmiştir. İslam adına söylüyor bunu adam. Yani yeni bir din çıkarmıyor. Mesela deseydi ki biz artık müselemenin dinine tabiiz. Doğru mu? Biz dedik ki bu ayrı bir din. Ama bak bu adamlar diyor biz Muhammed'in dinine tabiiz Anneselatül Vesselam. Fakat bir fark var diyorlar. Bir parantez açıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki Muhammed'den sonra peygamberlik aynı zamanda müseleme de verilmiştir diye. Hakikaten mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bu ümmetin içerisinde kendinden sonra yeniliklerin vakti olacağını bize haber vermiş. İnnehu mani aishminku. Badi, fasyara ixtilafa kesira. Kim sizden sonra benden benden sonra yaşarsa sizin içinizden muhakkak ki birçok yenilikler, birçok ihtilaflar görecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela. Bunu kime söylüyor? Bunu sahabe söylüyor. Anlıyoruz ki din adına birileri ne yapacaklar? Din adına birileri yenilikler çıkaracaklar. O zaman bu nedir? Bu birinci asıldır. Yani biz şunu bileceğiz. Bu hem bizim dinimiz için geçerlidir, hem bizden önceki bütün dinler için geçerlidir. Hangi peygamber olursa olsun geride bırakmış olduğu ashabı mutlaka ondan sonra iki kısma ayrılmışlardır. Ve bu iki kısmın içerisinden bir kısım, onun sünnetine yapışan hak üzere olan tayfetül Mansur'a'da hadislerinde guraba hadislerinde Peygamber Aleyhissalatu vesselamın bahsettiği insanlar vardır. İkinci grup insan ise söylemediklerini yap yapmadıklarını söyleyen bu riyaya giriyor. Biraz da işin zül boyutu. Emr olulmadıklarını yapan bu da işin bidat kısmına giriyor. Yani iki türlü bozukluğu anlatıyor Aleyhissalatu vesselam. Hem ameli hem itikadi mutlaka bir zümre insan çıkacak ortaya diye. Bu birinci aslımız. Peki ikinci aslımız ne? İkinci aslımız ise şu, bu konuyu anlamak için. Peki, İslam bu tip bir durumda bize nasıl davranmamızı emrediyor? Şimdi biz inanıyoruz ki e, İslam hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Doğru mu? Yani insanlığı kesinlikle başıboş bırakmamıştır. Mutlaka haber verdiği her durumda insanların nasıl davranması gerektiğini insanlara anlatmıştır. Biz bu konuyu nerede işledik, hatırlayan var mıdır bu konuyu? Nasıl? Daha o abiler görmedi, onu senin görmüştür. görmüştün. <gülüyor> Heh, biz bunu menheç dersinde gördük. Ve dedi ki, bak bunlar menhecin asıllarıdır, dikkat edin. Yani İslam şeriatı kâmil bir şeriattır. Bu ne demekti? Yani İslam şeriatı ne itikada, ne amele dair hiçbir hüküm bırakmamıştır ki, mutlaka kendi efradına bunu beyan etmiştir. E şimdi biz buna inanıyor isek, biz diyoruz ki mesela, ee, Mutlaka hem umuman insanlık için geçerli bir şey hem bizim ümmetimiz için geçerli bir şey. Peygamberden sonra yeni bir nesil gelecek ve bunlar peygamberin davetini bıraktığı yerden ifsad edecekler. Bunu söylüyoruz. Öyle değil mi? E peki biz bunlara karşı ne yapacağız? İslam bize bunu anlatmamış mıdır yani? Hani asıl mesele burası. Anlatmıştır. Umumi başlığımız ne? İslam bu tip insanlara karşı bize iki tane umumi başlık öğretmiş. Biri el-hazeru onlardan sakınmak. Onlardan ve batıllarından korunmak. İkincisi, el -ciyad. Onlarla cihad etmek. Yani onların batıllarını ve şüphelerini ortadan kaldıracak şekilde onlarla cihad etmek. Bunu en güzel şey yapan, bak önümüzde bize iki tane hadis verdi. En toparlayıcı hadislerden bir tanesi. Hazer'in delili ne? Sakınmanın delili. İmam Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu değil mi? فَاِيَّاكُمْ <gülüyor> وَاِيَّاهُمْ yani sizde sizdenle onlar arasında amana onlardan sakının. Onlardan uzak durun diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizim aramızla onların arasında bir tane set çekmiş. Diğer hadis hangisi? Bu biliyorsunuz Ali İmran suresinin başında Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini muhkem ve müteşabih diye birbirinden ayırıyor. Değil mi? Onun Ayşe annemizin İmam Bukhari ile Müslim'in rivayet ettiği Ayşe annemizden bir hadis var. Ayşe annemiz ne diyor? Is er een toerulezine etabiouna maatashabe hem in huw? Faula ik aladina sammahomullahu, fah Siz, in San Naranicharissen de Kitabun mutashabi, Ola Natabi, Ola Naran Gurdun Zama. Ishta işte Allah in San e, fah de ruhum, onnor dan zakken. Als ik beef hadden een hazard, kelimassini, Pegambera is dat u Buradan biz neyi anlıyoruz? Daha sonradan gelen ve kitabın müteşabihine tabi olmak suretiyle, onunla fitneye giden ve yorum yapmak suretiyle insanların kafasını karıştıran bidat ehlini gördüğümüz zaman, birinci madde nedir? Birinci aslımız El-Hadar, onlardan sakınmaktır. Bak belki burada sorabilirsiniz. Diyebilirsin. bu konu gelecek ileride. Hani ben sadece özetini söyleyeceğim. Niye El-Hazar? Yani mesela burada bize bir cümle yazdı, yazar, değil mi? Onlarla oturmama, onlarla konuşmama, onlarla münazara yapmama, onlarla mücadele yapmama. Niye? Yani niye mesela Allah ve Resulü onların üzerine gitme, onları rezil etme mesela değil de onlardan sakınmayı bize emretmiş? Bu hangi asla dönüyor kardeşler? Zahir ile batın arasındaki telazum meselesine dönüyor. Nasıl? Şimdi biz diyoruz ki kalp insanoğlunun efendisidir. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Normal İbn-i hadisine dayanarak söylüyoruz değil mi? Kafadan söylenecek bir şey değil zaten bu. Ela اِنَّ فِي الْجَسَدِي مُدْغَةِ Dikkat edin, cesette bir mudga, bir et parçası vardır. Peki bu et parçası neyle etkileniyor? Yani neyle salih oluyor, neyle fasit oluyor? Bu et parçasına giden yollar hangisidir? Gözdür, kulaktır, burundur, ağızdır, histir. Öyle mi? Aa. Şimdi biz avam olan insanları bu tip insanlarla baş başa bıraktığımız zaman Bakın tekrar en başa dönüyorum. Bu insanlar dinden sıyrılma adına mı bid'at üretiyorlar? Yoksa din adına mı bid'at üretiyorlar? Din adına üretiyorlar. Niye dedik burası önemli, buraya dikkat edin. E şimdi bu adam din adına bid'atını nasıl üretecek? Kitaptan ve sünnetten deliller söyleyecek. Ya müteşabihi söyleyecek, muhkemi terk edecek. Ya delili yerli yerine oturtmayacak. Ya konu hakkında hususi bir delil varken onu terk edecek, umumi bir delile yapışacak. Ama bir şekilde yanlış bir istinbat metoduyla da olsa delile yapışacak. Peki avam olan insan, avam olan insan hangisinin muhkem, hangisinin müteşabih, hangisinin umum, hangisinin husus, hangisinin konuyla direkt alakalı, hangisinin konuyla alakası olduğunu bilebilir mi? Delil dinliyor diye adamın itikadı sapıtabilir. Delil dinliyor diye adamın itikadı sapıtabilir. Burada en önemli mesele geliyor. İslam'ın bütün hükümlerinden ortak çıkan sonuç İslam kaç şeyi koruma altına almıştır? Yani İslam'ın koyduğu bütün hükümler kaç şeyi koruma altına almıştır? Kaç şeyden zararı def etmiştir? Beş şeyden. Doğru mu? Zarureti kamsa dediğimiz. Peki bunlardan en öncelikli olan hangisidir? Din. Ee, demek ki bidat ehliyle muamele insanların neyine zarar veriyor? Dinine zarar Özellikle havamın dinine zarar veriyor. Doğru mu? Ee, İslam ne için gelmiş bütün ahkamıyla? İnsanların dinini zararlı şeylerden korumak için gelmiş. Öyle mi? O zaman te, İslam dininin bidat ehli insanlar arasındaki ilişkinin temeline hazer kelimesini koyması şimdi anlaşıldı mı mesela? Yani gayet normal İslam'ın bütün usulleriyle e, şey olan bir mesela, e, uyumlu olan bir mesela. Bunu anlatabildim mi canım? Tamam? Bu birinci asıl. Neydi? El-Hazır. İki tane delil öğrendik biz bununla alakalı. Birincisi neydi? Ve iyyakum ve iyyahum. "Seyekunu fi ahir ummeti unasun yuhaddisunakum ma lem tesma'u entum ve la abaa'ukum." fiyakum ve yah. <iyyahum> Faiza <feyze> ra'aytumullezina yettebi'un ma teşabeha minhum ulaikallezina samahumullah tahzaruhum. Bu da muteşabih ayetlerle alakalı ayet annemizden rivayet. Burası tamam hazret. İkinci aslımız neydi peki? İkinci aslımız ise mücadele. Onlarla cihat etmek. Bunun delili ne peki? Bunun delili de bak burada olan femen cahadehun biyedihi fehuve mu'minun. Femen cahadehum bi lisanihi fehuve mu'minun. Bunun delili. Yani kim onlarla diliyle cihad ederse o bidat taifeleriyle o mümindir. Kim e, onlarla eliyle mücadele ederse aynı zamanda o da mümindir diyen. Yine mesela buna delil olarak da neyi zikredebiliriz? Bidat ehliyle mücadele delil olarak da. En şey delil o zaten normalde doğru mu? Yani niye bak şuraya dikkat edin. Bu kimin hadisiydi? Ebu Sa'id'in el-Hudri'nin hadisiydi. Doğru mu? Abu Sa'id'in okézine hadite. Ne hadite? Men ra'a minkum munkeran. Sizden kim bir münker görürse. Buradan münker kelimesi ney? ne? Ne kira? Hangi siyah vakı olmuş? Şart siyahında kim? Men ra'a minkum munkeran. Sizden biri, şöyle te, mana versem, doğru bir mana vermiş olur muy? Sizden biri, ister küçük, ister büyük, ister itikadi, ister ameli, bir münker gördüğü zaman, fel yugayyirgu diyediği. Onu neyle değiştirsin? Eliyle, sonra gücü yetmezse diliyle, sonra gücü yetmezse kalbiyle onu değiştirsin. Başka delil? Bak bu olduğu ikinci delilimiz bununla alakalı. Başka? Çok önemli bir delil var bu konumuzla alakalı olarak. Yine İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği hem de birkaç farklı sahabeden. Bu da neye dönüyor? bak? Şimdi bize dedi kardeşler dedi ki bidatçı bidatını ne adına çıkarır ortaya? Din adına. Ha burası çok önemli. Bidatçı bak bu bu çok önemli. Onun için altını çiziyorum. Bütün ahkam çünkü buraya dönüyor. Yani bir laikle bir bidatçıyı aynı kefeye koyamazsın sen. Tamam? Çünkü laik zaten dinsizlik adına konuşuyor. Yani dini bir modernist mesela dinden kurtulmak adına konuşuyor. Ama bir bidat ehli din adına konuşuyor. O da dinden ayet söylüyor. O da dinden hadis söylüyor. Doğru mu? Bu gemi hadisini biliyor musunuz? Gemi hadisini. Ah, ha, bu gemi hadisi bu konudan büyük delillerinden bir tanesi. Niye? Çünkü bidatçı din adına konuştuğu için biz onunla aynı gemideyiz. Gemi hadisi neydi? Allahuze vecelle'nin hudutlarını ayakta tutanlar, Allahuze vecelle'nin hudutlarını gözetenlerle Allah'ın hudutlarını gözetmeyenlerin misali neye benzer? Bir gemiye binerken aralarında kura çekmiş olan ve bir kısmının yukarıya bir kısmının aşağıya düşmüş olduğu, isabet etmiş olduğu insanların durumuna benzer. Doğru mu? Ne dedi Peygamberimiz sonra? Bak burası çok önemli verdiği örnek, alttakilerin suyu biter. Yani ihtiyaçtan bahsediyor, alttakilerin bir ihtiyacı var. Suları bitmiş. Alttakilerin suyu biter. Suları bittiği zaman her seferinde yukarıdakilere giderler, onlardan su talep ederler. Belli bir zaman sonra biz her seferinde yukarıya çıkmakla yukarıdakilere eziyet ettik. Kendimiz geminin altında bir delik açalım. Dikkat edin buraya, kendimiz geminin altında bir delik açalım. Kendi suyumuzu oradan alalım derler. Buraya kadarı bu teşbihi nasıl kendi konumuza benzetebiliriz? Biz ile müpteliyeler, biz ile bidat ehli. Hepimiz aynı dine müstesip olduğumuzu söylüyor muyuz? O zaman hepimiz aynı gemide yolculuk yapıyoruz. Hepimiz aynı argümanları kullanıyor muyuz din olarak da? Aynı argümanları kullanıyoruz. Allah diyelim ki ehli Sünnet'i Veyahut da Kur'an'a ve sünnete yapışanları üst tarafa düşürmüş. Bidahat tayfeleri zaten alçak olduklarından dolayı Allah azze ve celle onları geminin altına almış. Tamam mı? İhtiyaç. Suya ihtiyaç oldu. Doğru mu? Dikkat edin, burada yani ben tabii Resulullah bunu kastetmiştir demiyorum. Resulullah sürekli dini suya benzetiyor zaten. Yağmura benzetiyor, hidayeti suya yağmura benzetiyor. Bunların su ihtiyacı var. Şimdi bu su ihtiyacıyla ilgili önlerinde iki tane yol var. Ya gidecekler, bunu seleften alacaklar. Her seferinde, doğru mu? Kendileri bir şey ortaya koymayacaklar, her seferinde ta başa gidecekler, İlk İslam'ın ilk nesillerine gidecekler. Selefe diyecekler ki din konusunda böyle bir problemimiz var, biz bu problemi nasıl çözelim diye. Veya nihayetinde diyecekler ya biz her seferinde gidiyoruz, bu selefe müracaat ediyoruz, böyle olmuyor, yok ki kitapları karıştır, yok git selefin usullerini öğren, en iyisi biz kendimiz kazmayı vuralım geminin dibine, kendi ihtiyacımızı kendimiz giderelim, kendimiz bir şeyler üretelim yani. Tamam Diyecekler diyor. Şimdi konumuzla alakası anadı mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, eğer yukarıdakiler onların elinden tutarlarsa hep beraber kurtulurlar. Çünkü sonuçta altını delmeye çalıştıkları gemi, İslam ümmetinin hepsinin binmiş olduğu bir gemi. Doğru mu? Onlar da İslam ümmetinden. İslam ümmetinin hepsinin binmiş olduğu bir gemi. Kurtulurlar. Fakat diyor aleyhissalatü vesselam, eğer onlar onları kendi hallerine terk ederlerse hep beraber helak olurlar. Gemi battığı zaman, hepsi beraber beraberinde helak olmuş olurlar. Tamam mı? Ve buna mesela en güzel örnek de nedir? İster şirk ehli olsun, ister bid'at ehli olsun, bid'atleriyle ve şirkleriyle Allah'ı gazaba getirdikleri zaman, Allah ona bir hukubet indirdiğinde, Allah salih ile talihi birbirinden ayırmıyor. Yani bir toplum mesela deprem geldi diyelim Türkiye'ye. Doğru mu? Bu deprem, Niye geldi Türkiye'ye? Allah'ın vecelerinin, kevni sebebi nedir? İnsanların elleriyle kazandıklarıdır. Karanın ve şeyin, denizin fesat bulması niyedir? Zahara'l fesadu fil barri vel bahri bima kasebat eydin nas. Yani atmosfer delinmiş misal. Havanın şeyi bozulmuş, düzeni bozulmuş. Bu fesadın sebebi ne? İnsanoğlunun eliyle yaptığıdır. Öyle mi? Yer kürenin altında sistem bozulmuş, deprem olmuş. Bu fesadın aslı ne? İnsanoğlunun eliyle yaptığıdır. Çünkü Allah is genel in de regio. De regio is niet in de regio. De is niet in de regio. De regio is niet in de regio. De regio is niet in de regio. De regio is niet in De Yani bir binayı alttan salladığı zaman üçüncü kattaki Müslümanlar bu tarafa dördüncü kattaki kafirler ve mübdedeyler bu tarafa böyle bir şey dedi mi? Böyle bir şey demedi. Öyleyse bak gemi örneği anlaşılıyor değil mi? Bunlar İslam gemisini alttan bozduklarında hem bu genel İslam'a zarar veriyor senin de bindiğin gemiye dışarıdan bakan bu şekilde bu gemiyi görüyor hem de Allah azze ve celle'nin ukubeti geldiği zaman Allah azze ve celle salih ile talihi birbirinden ayırmıyor. Öyleyse Müslümanların ne yapması gerekiyor? Bu asıldan yola çıkaraktan Hangi münker olursa olsun. Ister itikadi, ister sünnete taalluk eden bid'i, ister taqwa'ya taalluk eden ameli bidatler olsun. Müslümanların mutlaka ne yapması lazım? Buna müdahale etmesi lazım ki İslam toplumunu kurtarabilsinler. 3. delilimiz de anlaşılmış oldu. Doğru mu? Başka delil söyleyecek olan var mı bu konuyla alakalı? Başka delil bu konuda? Bir tane daha delil. Dün yani pazar günkü derste söylemiştim bir tane daha delil. Hatırlarsanız, davet dersi de yine söylemiştim bunlarla alakalı. Şimdi bak, bu aslımızı şöyle döndürelim, son delilimizi de söyleyelim. Bunlar çünkü tek tek delil zikredilecek meseleler değil. Yüzlerce delil bunlara işaret etmiş. Biz içlerinden birer tanesini söylüyoruz başlık olarak da. Biz ne dedik mesela pazar günkü dersimizde? Çok önemli bir asıldan bahsettik yine. Dedi ki, şu anda biz neyi öğrendik? Her peygamberden sonra mutlaka peygamberin davetini bozanlar olacak. Bunlar işte müptedi olanlar. Ve mutlaka peygamberin davetine sahip çıkanlar olacak. Doğru mu? Bu bir asıl mı? Bunu asıl olarak öğrendik mi? Kabul ettik mi bunu? Etik. Peki, bozulanlar mı çoğunluktadır? Yoksa peygamberin davasına sahip çıkanlar mı çoğunluktadır? İkinci soru bu. Bozulanlar her zaman çoğunluktadır. Doğru mu? Hatta dün söylediğimiz hadiste insanlıkla alakalı bir hadis söyle. 1000 kişiden 999 tanesi. Doğru mu? Bozulma oranı 100 kişiden 99 tanesi bozulma oranı. Peki. Biz o bozulmayan azınlıktan olabilmemiz için ne yapmamız lazım? Bozulmayan azınlıktan olabilmemiz için. Şimdi her kime sorsan hiç kimse kendi yoğurdunu ekşidir mi? demez. Herkes der ki ben bozulmayan taraftanım. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, o bozulmayan insanları tanımlarken, onların sıfatlarını bize anlatmış. Onların biz ne yaptık? İki tane sıfatını söyledik. Hangi hadislere dayanarak söyledik? Birincisi dedi ki, mütevâtir seviyesine ulaşmış. Başta İmam Bukhari ile Müslümlü rivayet ettiği Tayifetül Mansura hadisleri. Mesela Tayifetül Mansura hadislerinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her neslin içerisinde mutlaka hakkı ayakta tutan bir tayifenin olacağını söylüyor. Bu kadar mı söylüyor ama? yani bir taife var olacak. Özelliklerini anlatmıyorum mu? Allah'ın emrini ikame ederler. Allah'ın dini için savaşırlar. Allah'ın emrini zahir tutarlar mesela. Bak bunlar hepsi yani şimdi Allah'ın dinini kiminle savaşacaksın? Kiminle mücadele edeceksin? Kime karşı Allah'ın dinini şey koyacaksın? Onlara muhalefet edenler ve onları yardımsız ve yarı yolda bırakanlar onlara zarar vermezler. Mesela bak bu bir tanesi. Gurabe hadisinde neyi gördük? İmam Müslim rivayet Peygamber bir taifeyi müjdeledi. Doğru mu? Kimdi? Onların en bariz vasfı neydi? Onlar ki, insanların ifsad ettiklerini ıslah ederler. اَلَّذ۪ينَ يُصْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُونَسْ Onlar, insanların ifsad ettiklerini ıslah eden insanlardır. E şimdi Bid'at taifesi, dini din adına ifsad eden insanlar değil midir? O zaman senin Peygamber Vesselam'ın müjdelediği, o dine yapışan taifeden olabilmen için senin birinci sıfatının ne olması lazım? Kim Peygamber'in dinini ifsad etmişse, sen de onu ıslah edeceksin beraberinde, tamam Eğer o taifeden olmak istiyorsan. Yoksa onlarla mücadele etmeden, onlara karşı bana ne onlardan, hani beni ilgilendirmez, ben kendi işime bakarım diyerekten, onların batıllarına cevap vermezsen, onların batıllarına reddiye vermez isen eğer, o zaman sen bu taifeden olman ne olmuş olmaz? Mümkün olmuş olmaz. Anlaşılıyor değil mi? İnşallah. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğiniz bir şey var mı? Burada bence bir soru sormanız lazım. Yani burada asıl soru hani konu olarak gelecek ama çünkü bir çelişi gibi bir şey oldu bu anlattıklarımızda zahire. Şöyle bir soru sormanız lazım bu anlattıklarımızda. O da ne? Yani bir taraftan Hazar diyoruz, bir taraftan mücadele diyoruz. Hazar kime? Mücadele kime? Yani birilerinin sakınması lazım diyoruz, birilerinin mücadele etmesi lazım diyoruz. Doğru mu? İkisi birbirine zıt değil mi? Yani sakınmak, mücadele etmemeyi gerektirir. E peki beraberinde de diyoruz, aynı zamanda mücadele de bu asıllardandır diye. Bunun cevabını ne şekilde veriyoruz? Bunun cevabını şöyle veriyoruz, hazer, avam içindir, onların dinini muhafaza etmek içindir. Mücadele ise, onlara cevap vermeye muktedir olan ilim adamları içindir. Veya onları o batıllarından çevirmeye muktedir olan sulta sahibi emirler içindir. Tamam. Konunun cevabı bu, bu zaten tafsilatlı gelecek, sadece sorulması gereken bir sorudur diye bunu söyledim. Kardeşler, buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir soru var mıdır? Yok. Allah'ım. İkinci bir meseleye de geçelim inşallah o zaman. Bu konuyla alakalı, asıl babından olan. Bu anlatmış olduğumuz hazer ve mücadele, onlarla mücadele etmek. Bunları nereden çıkardık biz? Nasıl çıkardık? Yani bidat ehline karşı asli görevimiz bu ikisidir dedik. Hazar'ın avam için olduğunu, mücadelenin ehlim ehli için olduğunu söyledik. İkinci bir mesele geliyor. Peki bu iki ikisini hangi asla dayandırmış ehl üstüne? Bu ikisini de şu asla dayandırmış. Birincisi Allah için sevmek, Allah için buğz etmek aslına. İkincisi ise emri bil mağruf ve neye'anni mümker aslına. Bu ikisi de bu asla dayandırmış. Ne alaka diyeceksiniz yani Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Bizim için İslam'da birilerini sevmek, veya birilerine buğz etmek sevginin ve buğzun dışa yansımasının adı nedir? Sevginin ve bu buğz... sevgi de buğzu da ne? neyin ameli? Kalbin ameli. Doğru mu? Kalbin amelleri gözle görülebilir bir şey midir? Yok. Kalbin amellerine İslam'ın zahiri hükümlerinde itibar edilir mi? Hayır. Neye itibar edilir? Dışa yansıyan amele itibar edilir. Doğru mu? Peki sevginin ve buğzun dışa yansımasına biz ne diyoruz? Velâ bara, <gülüyor> muada ve muvâlâ diyoruz. Yani sevgi ve düşmanlık hukuku diyoruz beraberinde. Birinci asıl neye dayanır? Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek. Bak mübtediye bizim dinimizden. Belki mübtediye bizim ırkımızdan. Mübtediye belki bizim dilimizi konuşuyor. Fakat biz yine de onunla mücadele ediyoruz ve ondan sakınıyoruz. Sebep çünkü bizim için sevginin tek ölçüsü, dostluğun ve düşmanlığın tek ölçüsü Allahu ze ve celle'nin rızasıdır. Mübtedi Allah'ın rızasını elinin tersiyle ittiği için mübtediye Allahu Teala'nın gazabını kendi üzerine çektiği için biz de ona sırf Allahu Teala'nın rızasından dolayı buğz ediyoruz. Allahu Teala'nın rızasından dolayı da şey yapıyoruz. Nefret ediyoruz. Bak burada çok önemli bir mesele var. Yani selef'in dönemine baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Mesela müftediyeler İslam tarihinde iki kısma ayrılmışlar. Dikkat edin. Biri sen zahiren ona baktığın zaman hiçbir kötü niyet taşımadığını Ve tek gayesinin Allah Azze ve Celle'yi razı etmek olduğunu bildiği insanlar var. Bir grup insanlar bunlar. Bir grup insan da pis insanlar. İslam'ın teklifatından İslam'ın yükümlülüklerinden kurtulmak için bidat üretmiş olan insanlar. Mesela bunlar kimler gibi akılcılar gibi modernistler gibi. Yani mesela modernist bir adam. Bunu hatırlarsanız istidlal ve telakki metodunda anlatmıştı. Modernist bir adam bize Kur'an yeter dediği zaman burada kastettiği Kur'an-ı Kerim'le amel etmek midir? Yoksa burada kastettiği Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek midir? Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmekti. Peki sen bana sorabilirsin. Sen müneccim misin? Sen kendilerine biliyorsun adamın niyetini boğduğu zahirine baktığın zaman. Çünkü hiçbir modernist Kur'an-ı Kerim'le amel etmiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in en sarih koymuş olduğu hükümleri ellerinin tersiyle yitiyorlar bir tarafa. Misal, misal örnek veriyorum. Kur'an'da yoktur, rejimi kabul etmeyiz diyorlar. Tamam, çok güzel. O zaman zina yapıldığı zaman sopa uğraacaksın e deniyor. Bu sefer yeni bir tanım getiriyor diyor ki ya zina dediğin şey senin rıza olursa zina olmaz. İki tarafın rızasıyla olursa zina olmaz. Zina nedir? Yani zinayı bir yere hasrediyor, bir kadına zorla bir kadına sahip olmaktır. Ya Senin derdin aslında sünnette var olan rejimi inkar etmekten daha ziyade. Senin asıl mesele senin zina hükmünü ortadan kaldırmak. Dilediğin kadınla dilediğin gibi şehvetine uygun bir şekilde düşüp kalkmaktır. Mesela anlaşılıyor değil mesela. Hani şeyler mesela adam diyor zekat dikkat edin. Zekat işte sünnette varit olmuş bir şey ölçüleri bizi bağlamaz. Biz sünnete şey yapıyoruz. Biz sünnete gidiyoruz diye. Siz bunlardan hiç bir tanesinin İslam için, Müslümanlar için ciddi anlamda bir yardım yaptığına şahit oldunuz mu? böyle bir şey mümkün değil. Toplama meselesine şahit olduk. Her biri bir programa çıkıp dünyanın parasını topluyor bu ayrı bir mesele. Ama verme konusuna gelince verme kesinlikle yok. Bu neye benziyor biliyorsunuz? Şuayb aleyhisselamın kavmi daha erkek. Tabii eski müşrikler erkekmiş yani. Yani düşmanın erkeği de güzel. Erkek adam her zaman iyidir yani. Şuayb aleyhisselamın kavmi Şuayb aleyhisselama dedi: "Es-sadavatu <gülüyor> ke'muruka en netru ma ya'budu abauna au en naf'ala fi amwalina ma nasha." Senin namazın mı sana emrediyor babalarımızın ibadet ettiklerini terk edelim veyahut da mallarımızda dilediğimiz gibi tasarruf edelim? Bütün müşriklerin ortak talebi nedir her zaman? Mallarında diledikleri gibi tasarruf etmektir. Yani Allah karışmasın bizim malımıza. Biz kendi malımızda diye Ya senin Rabbinin ne işi var bizim malımızda? diyorlar şey şu ayıp aletlerine. Bıraksın. Biz dilediğimiz gibi harcayalım, dilediğimiz gibi israf yapalım diye. Şimdiki müşrikler de aynısını söyleyemiyorlar. Hani Yahu ey Muhammed senin Rabbin mi? Ola ne bizim malımızdan? Diyemiyorlar, ben çalıştım, ben profesör oldum, ben para kazandım, ben bu maaşı aldım. Diyemiyorlar beraberinde zekat sünnetle sabit olduğundan dolayı e, biz zekatı kabul etmiyoruz, İslam'da umumi yardım anlayışı vardır, e, diyorlar mesela. Bak biz burada ne dedik? Dedi ki modernist insanların, bunu umumen söylüyorum, modernist insanların e, istekleri nedir? Kur'an-ı Kerim'le amel etmekten ziyade Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini iptal etmektir. Şimdi İslam tarihinde de aynen böyle iki sınıf mülklediğe çıkmış. Birinci sınıf mülklediğe, mesela şimdi de ben size soruyorum yani bu söylediğimi iyi düşünün. Gerçekten böyle çok samimi, takvalı, böyle ibadetlerine dikkat eden, alışverişine dikkat eden, mütevazi bir sofiyle Yaşar Nuri Öztürk gibi bir adamı yan yana koyduğumuz zaman içinizde birine karşı bir acıma duygusu oluşuyor öyle değil mi? Yani bak birine karşı ilk oluşan duygu nefrettir. Çünkü zaten tipi adamın içindekini yansıtmaya yetiyor yani. Ama öbürüne insan acıyor insanın elinde değil yani. O samimiyetine, Allah için gece gündüz namaz kılmasına, uğraşmasına insan üzülüyor. İslam tarihinde de bu tip müftediyeler çıktığı zaman onun için Ehl-i Sünnet bunu hangi asla döndermiş? Allah için sevmek, Allah için buğzetmek aslına döndermiş. Tamam? Çünkü birine karşı insanlar aldanabilirler. Yani biri iyi niyetli olduğu için ve İslam dinli yaşadığından dolayı hani birileri ona karşı aldanabilirler. ya şimdi günümüzde de olmuyor. Hani diyelim ki örnek veriyorum en büyük problemlerden biri ne? E, maalesef yani cihad eden biri bir yanlış yaptığı zaman, e, misal Allah'ın dinine muhalif bir durum sergilediği zaman, misal adam başkası yaptığında gösterdiği tepkiyi ona gösteremiyor. Doğru mu? Başkası yaptığında gösterdiği tepkiyi ona gösteremiyor. Niye? Çünkü adamın en bilmiş aruf ney? Anne mükemmel anlayışı Allah için sövmek Allah için buzu etmek. Zernek kurulu değil. Söz konusu Allah için olsa, kimin yaptığı önemli değil. Yani senin derdin, senin meramın Celle'nin rızasını elde etmek olsa, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek olsa, Allah'ın koyduğu hudutlara muhalefet eden adamın kim olduğu seni ilgilendirir mi? İster modernist bir bidatçı olsun, ister gece gündüz Rabbine ibadet eden ve O'nu razı etmeye çalışan bir modernist olsun, ister Allah yolunda cihad eden ve her şeyini ortaya koyan bir adam olsun, İsterse Allah'ın dinine hiçbir alakası olmayan bir adam olsun, fark etmez. Çünkü senin gayen nedir? Senin gayen Allah Azze ve razı etmektir. Onun için sevmek, onun için beraberinde boz etmektir. Burası anlaşılıyor değil mi kardeşler? Bu çok önemli bir mesele. Ehli sünnetin bidata inkârı ve bidatten sakınmasının bidat ve müpteliye fark etmez. Aslı nereye dayanıyor? Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir. Bunlar normalde kitaplarda okunduğu zaman çok fazla böyle şey gibi gelmiyor insana, önemli gibi gelmiyor. Ne yani bu kadar alt alta maddeyi koymuşlar diyorsun. Fakat bak vakaya vurduğun zaman, aslında vakaya hep bu problemler. bak, vakaya bakın, hep bu anlattığımız problemler. Evet, yani insanların münker'e inkar edemeyişinin, mesela örnek veriyorum, çok net bir örnek bu konuda. Yani benim açıkçası çok dikkatimi çekmiş ve şaşırdığım bir örnek. Ee, doğu, mesela bizim işte doğudan geliyoruz biz, diyelim orada bir cemaat, Bak, misal ben de o cemaatin içinden geliyorum hani. Şimdi o insanların diyelim İran'a bir bakış açısı var. Doğru mu? Ne diyorlar bu insanlar? İki sınıf bir bakış açıları var. Bir, onları Müslüman kabul ediyorlar yani rafızileri, Müslüman kabul ediyorlar. Ya rafıziler için onlara nispet edilen küfür akidesini kabul etmiyorlar. Diyorlar ki onların böyle bir akidesi yok. Bak buraya çok dikkat edin ha, onların böyle bir akidesi yok. Yani bunu ben biliyorum. Adam diyor ki, rafizilerin böyle bir akidesi yok. Bu Amerikalıların, bu İsraililerin şia sünni fitnesini çıkarmak için onlara atmış olduğu bir iftiradır, diyorlar. Ya bunu söylüyorlar. Ya da diyorlar ki, ikinci bir seçenek olarak da bazısı benim duyduğum. Diyorlar ki, bu insanlar grup grup, şia hepsi bir değil. Yani içlerinden bir grup var, böyle düşünmüyor. İçlerinden bir grup var, böyle düşünüyor. Böyle düşünen gruba biz de düşmanız denmiyoruz ama genel bak, genel böyle düşünmüyor. Örnek diyor adam. Yasir el Habib denilen adam. Yasir Habibi tanıyorsunuz. Bu Ayişetun Finar diye bir mevlüt düzenlemiş. Yani Ayşe annemizin vefat ettiği günü kutlama yaptı. Kuvvetli bir kuvvetten bir şey. İsmi Yasir el Habib diye bir adam. Bu bunu yaptığı zaman hemen Haman'a açıklama yaptı. Şiadan iş kimsenin ehli sünnetin içinde değerli olan insanlara sövmesi kesinlikle caiz değildir." dedi. İnsan. Haydari diye onların bir tane alimi var, meşhur, hemen çıktı. Dedi ki, ''Kesinlikle hiçbir insanın Peygamber Vesselam'ın hanımları hakkında konuşup Peygamber'e eziyet etme hakkı yoktur.'' Ayetullah bu adamdı aynı zamanda. Hasan Nasrallah'ı tanıyorsunuz. Hasan Nasrallah hemen çıktı, ''Hemen ama!'' diye. Dedi ki, ''Bu adamın yapmış olduğu şey yanlıştır. Ve zaten bu adam şeylerin içinde bilinen bir adam da değildir. Bak, bu ifadeye dikkat edin. Bu adam, Şia'nın içinde bilinen bir adam da değildir. Şimdi, bu, bu yayınlar yapıldı. Türkiye'den birileri de çıktı dedi ki, ''Kardeşim dedi bak, Haman'ı şu anda bütün Şia'nın temsilcisi, Haydari Şia adına televizyonlara çıkıp, Şia'nın itikadını insanlara anlatan adam, Hasan Nasallah Lübnan'daki Hizbullah'ı temsil ediyor.'' Doğru mu? Şimdi bu adamlar şia değil midir? Şia'dır. Bunlar diyor ki bir, bu adamın yaptığı yanlıştır, iki, yaptığı caiz değildir, üç, şia içinde tanınmıyor bu adam zaten. Yani bak buraya dikkat edin, hani bizim içimizdeki şaz gruplar bunlar, hani bunların sözüne itibar etmeyin diyor. Bir tane cemaat de bunlara inanarak, yani Türkiye'de birçok cemaat var böyle, hani ben bir tanesini yakinen diyelim biliyorum konuştuğum için ama batıda da bir sürü cemaat var. Bu adamlar diyorlar ki biz ana bak açıklamalar burada, biz rafızilerin bu söylediklerine şey yapmayız, e, itimat etmeyiz. İran'ın böyle bir itikadı yoktur, İran Müslüman'dır. Burayı anladık. E, öbür taraftan adamın bir tanesi çıkıyor, diyor ki Şii bunların hepsini söylüyor. Bunları söylediğine inanıyorum. Bunlar hepsi onların itikadıdır. Fakat Şia'da asd olan Şia'nın Müslüman olmasıdır. Rafizilerde az olan cahalet mazeret olduğundan dolayı, rafizilerde az olan rafizilerin Müslüman olmasıdır diyor. Buna ateş püskürüyor, buna sesini çıkarmıyor adam. İşin Allah için bu adalet midir? Size soruyor. Bak bu adam Şia'nın o itikada sahip olduğuna inanmıyor. İnanmadığı için onu şey yapıyor Müslüman kabul ediyor. Bu ise Şia'nın o itikada sahip olduğunu ikrar ediyor. Fakat cahalet mazerettir dediğinden dolayı Şia Müslümandır diyor. Bu adam buna ateş püskürüyor, ahmak diyor. Şeyhan'ın itikadından haberi yoktur diyor. Buna ise imamdır diyor, önderdir diyor, âlimdir diyor, mücâin. E şimdi bu bu nedir Allah bu din midir size soruyorum. Allah için sevmek, Allah için buguz etmek nedir anlaşılıyor değil? Allah için sevmek, Allah için buguz etmek nedir umuyorum anlaşılıyor. Şimdi İslami usullere göre sen bu adama bir şey diyebilir misin bu konuda ha yani yanlış anlaşılmasın. Sadece bu konuda. Sen İslami usullere göre buna bir şey diyemezsin ki. Bu adam çünkü senin söylediklerini o adamlar da kabul etmiyor. İçlerinde şaz bir taife var bunu söyleyen o da kafirdir diyor. Buradaki adam ise tek tek tek tek tek, tek maddeleri hepsini getirmiş, alt alta koymuş Şian'ın kitaplarından Yani bunun Şian itikadı olduğunu kabul ediyor. Fakat netice itibariyle diyor ki ama bunlar da cehalet maddeleri olduğu için bunlar Müslümanlar. Ne anlatmak istediğim anlaşılıyor. Derdimi anlatabiliyorum değil? İnşallah. Ya Allah için sevmek, Allah için buğz etmek böyle bir şey. Yani insan Allah için sevip Allah için buğz etmediği zaman ister istemez ölçüler karışıyor, düşmanlıklar karışıyor. Kime ne yapacağını bilmiyorsun. Bu asıllar bundan dolayı önemli. Yani onun için bid'ati çıkaranın, yanlışı yapanın şahsı bizim için önemli değil. Doğru mu? Yanlış önemli ve yanlışın boyutu önemli. Mesela eğer bu yanlış tevhidi zedeleyen bir yanlışsa Bu yanlış, sünneti zedeleyen bir yanlışsa, kimden olursa olsun. ister zahid olan ve Allah'a razı etmek isteyen bir abitten olsun, ister Allah'ın dinine, açıkça Allah'ın dininden sıyrılmaya çalışan bir zındık olsun. Hiç fark etmez. İki türlü bidaat de İslam'ı zedelediği için. Çünkü her türlü bidaat, İslam'a zarar veriyorsa eğer, o zaman ne yapmak lazım? Ona karşı durmak lazım. Tamam? Buraya kadar ikinci aslımız neydi? Dedi ki, hazer ve mücadele. Birinci aslımız neye dayalı? Allah için sevmek, Bir de Allah için buğz etmek. Peki, ikinci aslımız neye dayalı? Emri bil ma'ruf kadar, onu da anlattık zaten. Yani hani Emri bil ma'ruf, e, burada zaten konu içerisinde değinmiş oldu. İkincisi ise emri bil ma'ruf, nehi anil münker. Yani şahsa bakmadan, ma'rufu emir, münkeri nehi. Hani mühim olan gene nereye döndü? Amelin kendisine döndü. Hani ameli yapan, ameli yapan şahsın kim olduğu önemli değil. Marufu emredeceğiz, bir şey iyilikse onu emredeceğiz. Bir şey münkerse, Kimden sadır olursa olsun o münkerede ne yapacağız? O münkerede itiraz edeceğiz. Tamam? Mı? İkisi. Tabii bunları nasıl yapacağız? Bunları kim yapacak? Hangi mertebedeki münkereye ne şekilde davranacağız? Onun örnekleri inşallah konunun içerisinde tafsilatıyla usul gelecek. Sadece şunu bir şey olaraktan mukaddime babından ehli sünnetin bidat ehliyle ilişkisindeki mukaddime olaraktan kabul edebilirsiniz. Buraya kadar anlaşılmayan veya soru sormak isteyen var mı? Devam edeyim mi? Draaien we door? To, waakhoud daagwana. Alhamdulillah, Rabbil Aalim.